Sonuç Ayın şavkıyla yakamozlanan havuza baktı şehrazat. Renk cümbüşüne dönen sulara verdi yüreğini. Şehriyarla tinarzat meraklı gözlerle konuşmasını bekliyordu. İç geçirip, kayıtsız bir dille söze başlayıp onları daha fazla bekletmedi. Bu gece hayatımın masalını anlatacağım size. Bu sizden hem Şehriyar ve hem dinarzat paylarını alma düşüncesiyle birbirlerine baktılar. O sırada ağır bir tonla konuşmasını sürdürdü Şehrazat. Her şeyin bir sonu vardır. Narim parmaklarıyla göğü işaret etti. Sonsuz olan bir tek odur. Uzun bir aradan sonra ilk defa onu yorgun ve düşünceli gördüler. Bu gece tuhaf şeyler ekebeydi. Bunu her ikisi de biliyor ve fakat dillendirmeyi şimdilik gerekli görmüyorlardı. Hele bir konuşsun, hele bir bitirsindir Şehrazat, sonrasında bütün gizemler tek tek açığa kavuşacaktı ne de olsa. Başını çevirmeden dalgın bir dille devam etti Şehrazat. Efendim dedi. Yazın uzun uzun, kışın kısa kısa, baharları her ikisinin arasında size kâh, Pablo la masal, kâh menkıbeyle hikayeler anlattım. Bunların pek çoğunu küçükken vezir babamdan dinledim, çok azını ben uydurdum. Sustu bir süre. Bilerek sustuğunu ima edercesine muhataplarının gözlerinin içine baktı sırasıyla. Bir tepki, bir ışık, bir sezgi bekledi. Ne ki gözler o kadar fersiz ve esrikti ki, kertesini bilemediği bir hayal kırıklığı içinde dile geldi. ''Masal masalı açtı. İhtiyarlar öle öle, bebekler doğa doğa, bekarlar evlene evlene, hastalar iyileşe iyileşe'' dedikten sonra ara verdi. Hafifçe yutkunduktan sonra ekledi. ''Kısacası güneşle ay nöbetleşe nöbetleşe, geceyle gündüz evrile evrile'' gene kesti. Pervazlarda uçuşan kelebeklerin hazin sonlarını görmenin hüznüyle kısıldı sesi. Dile kolay. Ay hesabınca tam üç yıl oldu masallar alemine gireli. Sözcükleri tek tek ayırdı. Bugün bin birinci geçemiz. Ardından pencereyi kapadı. Her geceki yerine oturdu. Şehri Arlatin ayaktaydılar o sıra. Onlar da yerine geçince, sakin bir dille hayatının masalına başladı. Vaktiyle bir hükümdar ve kardeşi vardı. Her ikisi de babalarından tevarüs eden alışkanlıkları içinde gayet adil, cömert ve dürüst kişilerdi. Ama gel gör ki, kader bir gün onları pek ağır bir imtihanla yüzleştirdi. Asil ve iyi kardeşlerin ikisi de soysuz, pettan eşleri tarafından aldatıldılar. Bu onların çok ağrına gitmişti. Ne ki bilmedikleri bir şey vardı. Yüce Yaratıcı, kötü şeylerin içinde iyi, iyi şeylerin içinde kötüyü gizlemişti. Tıpkı değersiz istiridyenin içinde gizlediği eşsiz inciler gibi. İstiridyenin içindeki inciyi sadece Gavasta'nın bildiği gibi, kötü şeylerin içindeki iyileri de ancak mana dalgıçları ayırt edebilirdi. Tıpkı hırçın dalgaların sahildeki kumları silip süpürdüğü gibi, öfkeli düşünceler de bu kardeşlerin salim aklını yerle bir etmişti. Ve o günden sonra kardeş hükümdarların her ikisi de, dünyada eşi ve benzeri görülemeyecek kertede kadın düşmana kesildiler. Bir Musa için Mısır Kıptilerinin bütün bebeklerini öldürmek gibi alçakça bir emele soyunan firavun takıntısı içinde olduklarını anlamadılar. Çünkü akıl kuşu çoktan uçup gitmişti. Öte yandan, nesep ve rızık endişesinden kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliye Arapları gibi, onlar da akılsızca, hunharca davranıp yetişkin kadınları diri diri toprağa gömdüler. Merhamet duygularından yoksun kalan bu iki kardeş hükümdar, kendilerine merhamet edilmediğini ileri sürüp başkalarına merhamet etmediler. Gerçi kardeşi, aksi yazgısına hayıflanıp yeni bir hayata başlamayı umut ediyordu. Ama abi buna engel oldu. Kendi gözlerini bürüyen kan yetmemiş olmalıydı ki, bu kez başkalarının kanlarına gözlerine bürüdü. Gencecik, masum kızların ilençleri arşı titretirken, o bana mısın demedi. Gel zaman git zaman, ülkede yetişkin kız kalmadığı vezirini bir telaştır sardı, Hükümdarın huzuruna ne yüzle çıkacağını kara kara düşünürken evine geldi. Bu vezirin iki yetişkin kızı vardı. İçlerinden yahşı ve akılca büyük olanı babasının kederli halini görünce ona nedenini sordu. Durumu öğrenince babasını teselli ederek kaçıp kurtulmak varken göz göre göre kendini kurban etti. Neki kızın içinde bir ukde vardı. O da kendini hayata bağlayan masallardı. O derece ki Küçüklüğünden beri onlarla haşır neşirdi. İsterdi ki masal tadında yaşansın hayat, masal suyuyla arınsın tenler, masallar gibi erisin duygular düşünceler. Kız, canını teslim edeceği gece hükümdardan tek bir dilekte bulundu. Adettendir. Ölmek üzere olanın dileğini geri çevirmek, ferman sahibinin işleyebileceği en büyük günahtır. Hükümdar, bu dileği kabul etmek zorunda kaldı. Bir masalla başladı gece, gel ki bitmedi. Bir masalla bitti gece, gör ki devam etti. Masal tadıyla geçen gecelerde, kadın düşmanı kesilen hükümdarın kalbindeki merhamet kandilini keşfetti kız. O andan itibaren acısını anladı. Belli ettirmese de onunla birlikte yaşadı bu açıyı. Ve her gece, her gece, Merhamet kandilini gönül çerağı ile aydınlattı. Masum canların kan ve gözeşi ile beslenen bu kandil, bir zaman sonra aşk çerağı ile tanıştı. İlkin çok trendi. Öyle ki nefsin soğuk yüzü bu çerağı gördükçe, kin ve öfke ateşi ile kızardı. Ama sonraki gecelerde ve daha sonraki gecelerde çerağın aşkı karşısında o da çaresiz kaldı, ve merhametsizlik deryasını hapsettiği sahibini terk etmekten başka bir çare bulamayınca çekip gitti. O günden sonra ilk defa bir kadına bakarken gülümsedi hükümdar ve çoktandır unuttuğu tebessümün ne kadar hoş ve tatlı bir can pınarı olduğunu anlayıp için için hayıflandı. Erkekler özrü ve ağlamayı kadınlar kadar iyi beceremezdi. Bu erkek hele bir hükümdarsa, bunlar acziyetin ve zafiyetin işareti olduğu için işine hiç gelmezdi. Ama ister erkek, ister hükümdar, nihayetinde onlar da birer insandılar. Ve ağlamak ve özür dilemek yalnızca insana mahsus özelliklerdi. Sonuçta Hükümdar yaptığı korkunç hatanın, ürkünç suçun farkına vardı ve geçmişte işlediği büyük günahlardan ötürü Rabbine yakarı yüklü bir dille tövbe etti.